Tasavvuf, insanda bulunan gadab-ı hilmiyete ve gadabın ve gadabın nerede kullanacağını göstermektedir. Hiç gadabsız değil ama gadabın şeriata uygun yerlerinde yani küpara karşı gadab olacağını, mümine karşı e türal el müminin mümine karşı zilli olacağını talim buyurur. Böyle bir zat bana, bana gelen devrişler benim elimi öpmek için yahut bana tazim ettiklere baktı, bu ne zillettir diye bana söyleyince ben kendisine şöyle bir cevap verdim. Müminler, ehl türal el kafirin. E zilletü alemi mümini müminlere karşı zillet, kâfire karşı izlettir. Gene sureyi fethedince cana bak. E şiddetü alemi küfar ediyor. Küfara karşı şiddetlidir müminler diyor. Yani meydanı harpte, hak meselesinde. E ya onun bile yani bir müşrikle konuşsa bir adam ya bir kafirle konuşsa ya bir münkirle konuşsa ya bir ehli kitapla konuşsa ona ona karşı tatlı tatlı sözlerle onu hakka davet etmesi lazım gelir. Estaizu üdü o ilâ sebi'li rabbike bil hikmeti vel mevhidil haseveti ve câdil hun billetiye ahsem buyuruyor allah Teala Kur'an'da. Galiz galiz sözlerle, çirkin çirkin kelamlarla, kalbi incelici, kalbi yıkıcı sözlerle hakka davet edilmez. Tatlı sözle, güler yüzle, vecis kelamla, insanları ikna ede ede, sevdire sevre imana davet etmek, Allah'a davet etmek lazımdır ki bu da sofilerin işidir. Zahidan biraz bu hususta serttir. Zahidlerin silahı elde, Sofilerin silahı dilde de gönüldedir. Yani sofiler gönüllüdür. Adamı çağırlar. Haber olmadan adamı çağırlar.